Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Eko IQ'dan Sena Akkoç'un haberine göre Dünya Gıda Programı açlıkla mücadele eden ve gıda güvenliğine teşvik eden en büyük insani yardım kuruluşu olarak 2018'de 88 ülkede akut gıda güvensizliği ve açlık kurbanı olan 100 milyona yakın insana yardım sağladı. Açlığın ortadan kaldırılması 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden biri olarak kabul edildi ve Dünya Gıda Programı bu hedefi gerçekleştirmek için Birleşmiş Milletler'in birincil aracı. Ancak son yıllarda durum olumsuz bir hal aldı. 2019'da 135 milyon insan akut açlıktan zarar gördü ve bu son yılların en yüksek sayısıydı. Açlığın artışı çoğunlukla savaş ve silahlı çatışmalardan kaynaklandı. Koronavirüs salgını dünyadaki açlık kurbanlarının sayısında önemli bir artışa neden oldu. Yemen, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Güney Sudan ve Burkina Faso gibi ülkelerde şiddetli çatışmaların ve salgının birleşimi açlık eşiğinde yaşayan insan sayısında çarpıcı bir artışa neden oldu. Dünya Gıda Programı pandemi karşısında çabalarını yoğunlaştırdı. Organizasyonun da belirttiği gibi tıbbi bir aşı bulunana kadar kaosa karşı en iyi aşı gıda. Açlık ve silahlı çatışma arasındaki bağlantı bir kısır döngü. Açlık ve gıda güvensizliğinin gizli çatışmaların alevlenmesine ve şiddet kullanımını tetiklemesine neden olduğu gibi savaş ve çatışmada da gıda güvensizliğine ve açlığa neden olabiliyor. Savaşa ve silahlı çatışmaya son vermeden Sıfır açlık hedefine asla ulaşamayacağız. Dünya Gıda Programı, Güney Amerika, Afrika ve Asya'da öncü projeler aracılığıyla ve insani yardım çalışmalarıyla barış çabalarını birleştirmede başı çekiyor. Norveç Nobel Komitesi bu yılki ödülle dünyanın gözlerine açlık çeken veya açlık tehdidiyle karşı karşıya kalan milyonlarca insana çevirmek istiyor. Afşin ve Elbistan Tüm dünyada kömürlü termik santrallerden salınan kükürt-dioksit kaynaklı hava kirliliği sıralamasında 5. sırada. Söz konusu hava kirliliği bölge için ciddi bir halk sağlığı tehdidi yaratıyor. Greenpeace ve CREA tarafından hazırlanan 2019-2020 yıllarında Dünya Kükürt-Dioksit Yoğunluğu Sıralaması raporundaki veriler gerek Türkiye genelinde, gerek Afşin ve Elbistan özelinde kömürlü termik santrallere bağlı yaşanan hava kirliliğinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Greenpeace'in NASA Ozon Tabakası izleme Enstrümanı Uydusu yani OMI görüntülerinden faydalanarak yaptığı araştırma, Türkiye'nin insan kaynaklı kükürt dioksit emisyonlarında geçen yıl dünyada 10. sırada yer alırken bu sene yaşanan %14'lük artışla 8. sıraya yükseldiğini ortaya koyuyor. Türkiye bu yükseliş oranıyla Meksika ile birlikte ilk onda yer alan ülkeler arasında yükseliş trendini sürdüren iki ülkeden biri. Greenpeace tarafından düzenli olarak yapılan araştırma, Türkiye'deki yükseliş trendinin son 4 yıldır düzenli olarak devam ettiğini gösteriyor. Rapora göre Türkiye'de kükürt dioksit emisyonlarının neden olan en büyük sektör kömüre dayalı enerji üretimi. Araştırma sonuçlarına göre tüm dünyada kömüre bağlı kükürt dioksit salımından kaynaklı Hava kirliliğinde Kemerköy bölgesi dördüncü, Afşin ve Elbistan ise 5. sırada yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan partikül madde ölçüm verilerini inceleyen Temiz Hava Hakkı Platformu uzmanları, santraller yüzünden Elbistan'da yaşayanların 2016, 2017, 2018 boyunca Dünya Sağlık Örgütü'nün sınır değerlerinden 6 kat fazla kirli hava soluduğunu tespit etti. Bölgenin coğrafi yapısı da santrallerin yarattığı hava kirliliğinin dağılmasını da engelliyor ve büyük bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor. Yeşil Gazete'nin haberine göre Tarsus Belediyesi yerli tohumların yaygınlaştırılmasını sağlamak, kırsal mahallelerde zor koşullarda üretim yapan çiftçilere ihtiyaç duydukları tohum ve fideyi temin etmek için Ata Tohum Bankası oluşturdu. Tarsus yöresine özgü tohum ve fideleri üretmeye devam ediyor. Tarsus Belediyesi bünyesinde kurulan Gen Bankası'nda yetişen Karnabahar, Marul, Beyaz ve Kırmızı Lahana ile Taş Armudu filileri Taşkuyu ve Baltalı köylerinde üreticilere dağıtıldı. Aynı zamanda yurttaşların ellerindeki yadigar tohumlarını da takas edebilmesi için takas şenliği düzenlendi. Takas şenliğinde 1 milyon adet pembe domates, karpuz, mor mısır, acebek yani bölülce, bamya, firik, mısır, susam, sumak, kavun, balkabağı, tarsus nohudu, yeşil mercimek ve fasulye çeşitleri takasla teslim alındı ve incelenmek üzere Tarsus Belediyesi'nin Tohum Bankası'na yönlendirildi. Türkiye'de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile yakından tanıdığımız Rusya'nın Atom Enerjisi şirketi yan şirketi aracılığıyla enerji depolama işine giriyor. Yeni kurulan şirketin elektrikli araçlar için modül tipi lityum iyon çekiş pillerinin yanı sıra acil durum güç kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları ve yük talebinin yumuşatılması için enerji depolama sistemleri üreticiye söyleniyor. Şirketin temsilcisi Fotovoltaik dergisine yaptığı açıklamada işletmelerimiz 2018 yılından beri enerji depolama ürünleri geliştirme konusunda bir miktar deneyime sahipti. Ancak şimdi nihayet bu işe sistematik olarak özel amaçlı şirket kurduk diyor. Bu alandaki yatırımlar nükleer enerji konusundaki günahlarını temizler mi bilmiyorum ancak doğru yönde bir adım. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik